Avrupa Medyası'ndan yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek Günaydın Tuğba, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın özdeş. Evet Avrupa ne konuşuyor da Avustralya'yı konuşuyor galiba öyle mi ilk onunla başlayalım. Kesinlikle başlıyoruz. evet Avustralya'da tüm Batı dünyasının böyle yakından takip ettiği bir olay yaşandı geçtiğimiz hafta. Onunla başlayalım bu hafta Avrupa ne konuşuyor Avustralya Facebook ve Google'u yayınladığı haberler üzerinden medya kuruluşlarına daha adilane bir para ödemesi için onları bu konuda mecbur bırakan bir yasal düzenleme getirmeyi planladı. Yani Facebook ve Google'a diyor ki Avustralya hükümeti siz platformlarınızda bu e, içi, üretilen içerikleri, haberleri, medya kuruluşlarının ürettiklerini kullanıyorsunuz. E, bunun üzerinden reklam geliri elde ediyorsunuz. Ayrıca kullanıcılar platformunuzda kullanıcılarla ilgili bilgileri topluyorsunuz ve daha sonra bunları satıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Ama öte yandan bu haberleri üretenlerin e, şeyleri reklam gelirleri düşüyor. İşte basılı e, yayınları düşüyor ve hani bu medyanın geleceği açısından önemli bir şey e, bundan Facebook ve Google daha adilane bir şekilde para vermeli e, bir anlaşma yapmalı şeklinde bir e, yasal e, yasa tasarısı getirmişti ve bu e, dünyada da e, bu kadar geniş çapta olması açısından bir ilk yani Fransa'da Google bazı medya kuruluşlarına bir miktar para ödüyor e, ama hani kapsamlı kısmı itibariyle ve ödenecek oran itibariyle önemliydi şöyle bir istatistikten bahsediliyor mesela Avustralya'da bir düzenleme denetleme kurulu çıkartmış bu istatistiği internete verilen her 100 liralık şeyin reklam gelirinin 53 lirası Google'a gidiyor 28 lirası anları da üreticilere gidiyor. Yani onlara kalan kısım son derece az. Bu yani medyanın geleceği, halkın haber alma hakkının geleceği açısından, demokrasi açısından önemli bir mesele olarak görülüyor. Çünkü yani bugün pek çok insan hakikaten de basılı gazete almıyor ve haberleri Facebook'tan takip ediyor. Bunun üzerine ne oldu? Google önce işte biz de Avustralya'dan çekiliriz falan diye tehdit etti ama o sonra şirketlerle pazarlar girişti. Facebook ise şöyle bir şey yaptı. 18 Şubat'ta geçtiğimiz salı günü oluyor sanıyorum. Ee, Avustralya Facebook'un da tüm haber paylaşımlarını engelledi. Haber paylaşımlarıyla birlikte çok kamu sayfasına erişimi de engelledi. Ee, örneğin mesela işte e, kadına şiddet hattını aramak işte acil e, sağlık hattını aramak falan da yani onlarla ilgili sayfaları da engelledi. Bunu hani yanlışlıkla yaptığını söyledi ama diğer haberlere erişimi engellemesi bir protestoydu. E, açık olarak ve bu e, tüm dünyada çok e, şey e, tepkiyle karşılandı. E, örneğin e, Avusturya, Avustralya'dan bir gazete diyor ki e, bu sergiledikleri tutum tekel olduklarının açık bir göstergesi hangi şirket böyle koca bir ülkeyi kargaşaya sürükleyebilir diyor. E, ve daha e, şey e, Avustralya'nın Avustralya hazine Bakanı da bu savaşı hükümetle Facebook arasındaki savaşı bir vekalet savaşı olarak niteledi. Yani tüm dünyada olacak olanlar işte burası üzerinden yaşanıyor. Avustralya bunun sahnesi olarak diye niteledi. Sonunda işte uzun görüşmeler yapıldı ve Hazine Bakanı'yla Zuckerberg uzun uzun görüştü. Bu görüşmenin sonunda Hazine Bakanı açıklama yaptı. Dedi ki işte Zuckerberg Avustralya ile yeniden arkadaş olmaya verdi Ve belirli bir uzlaşma sağlanmış bu görüşmelerde. Facebook yayıncılarla toplu olarak bir görüşme ve toplu olarak bir oran belirleme yapmayacak da her birisiyle teker teker e, görüşecek yani yasada belli bir yumuşamalar oldu Facebook lehine ama yine de böyle geniş çaplı bir anlaşmaya zorlanması açısından dünyada bir ilk. Ve Facebook'un bu tavrı da işte genel olarak dediğim gibi Batı dünyasının çok tepkisini çekti. Bir yorum aktarayım Avrupa medyasından. Yasanın yumuşatılmasını sağladılar sağlamasına ama AB ile ABD'nin uzunca bir süredir gözüne kestirmiş Hedef tahtasını daha da büyüttüler. AB ve ABD onları kelimenin tam anlamıyla parçalarına ayırmayı planlıyor diyor. Gerçekten de ABD'de Facebook'un parçalarına ayrılması yönünde de bir dava ilerliyor Böyle biz e, Facebook'u daha başka bağlamlarda konuşsak da gerçekten işte medya, demokrasi bu açılardan önemli bir gelişme olmuş oldu Avustu Raya'da. Evet, ben de bir şey ekleyeyim izinle. Hayati önemi olduğu şuradan da görülüyor. Yani yeni yayınlanan bir şeyde, e, raporda e, bir milyarderlerin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milyarderlerin, zenginlerin sadece Covid döneminde pandemi döneminde 1 trilyon 300 milyardan fazla e, servet artışına yol, e, yol açtı bu pandemi döneminin. Yani bir yandan insanlar perişan olup ölürken ve hastalanırlarken bir yandan da muazzam gelir artışları var ve bunların arasında mesela Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in biraz önce adı geçti. %75'lik bir Servet artışı var. 18 Mart 2020 ile 19 Şubat 2021 arasında. Google'da Facebook'a ait değil mi? Google'da, Hayır. E, Onlar evet. başka kurumlar. Facebook'un evet. e, Instagram ona ait ve başka kurumları da var ama Google ha. farklı. Ha, e, o zaman Google'ın da hemen aynı listeden bakayım. Larry Page %78.5 %78.6'lık bir artış kaydetmiş ee, serveti yani Google'ın sahiplerinden 91 milyar dolar kar etmiş bu durumda. Sergey Brin de gene Google'ın ortaklarından o da gene 90 milyara yakın 88 milyar 200 milyon dolar kar etmiş o da %80'lik bir artış. Yani dolayısıyla bu parçalanma durumları olmadığı sürece demokrasinin e, hele medyanın bu durumunda e, demokrasinin esamesi d'si bile okunamaz diye yorumlar da geliyor. Kesinlikle yani konuştuğumuz gibi işte bu büyüme e, medyanın aleyhine bir büyüme yani medyayı çok küçülten gelirlerini tamamen daraltan bir büyüme e, ve bu şirketleri koskoca hükümetlere hani kafa tutmaya yönelten işte biz de sizin o zaman bütün iletişiminizi ke keseriz işte kadına şiddetin evet. sayfasına ulaşılmasını da engelleriz diye böyle büyük bir kafa tutmaya da iten bir büyüme. Evet. Buradan İspanya'ya geçelim. E, İspanya'da e, çok pardon şu anda fark ediyorum e, Facebook'un e, demin 18 Şubat demiştim. 18 Şubat Perşembe günü e, reklamları kesti. E, şey, e, Sayfalara erişimi kesti. 16 Şubat Salı günü İspanya'da rapçi Pablo Hesel e, tutuklandı. E, Pablo Hesel e, İki yıl boyunca 60 olduğu 60 tweetten ve şarkı sözlerinden e, dolayı tutuklandı. E, suçlama neydi? Kraliyet ailesine e, yönelik aşağılama, çünkü onlara hırsız ve mafya bozuntusu demişti. Ayrıca terörü övme, e, işte terör örgütü listesinde yer alan ETA e, ve Marxist örgüt Grapo için ö, övücü ifadeler kullanmıştı bunun üzerine çok büyük olaylar yaşandı İspanya'da salı günü tutuklanmasından itibaren ardarda 5 gün Öncelikle kendi memleketi Katalonya olmak üzere İspanya'nın farklı Kendinde, Madrid'de, Barcelona'da binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Bu gösteriler içerisinde küçük gruplar yağma yaptı, işte motosikletlerin yakılması gibi olaylar oldu. Öte yandan polisin bu, bu eylemler karşılığında yaptığı şeyler arasında bir şey mermiyle plastik mermi atması sonucunda bir kadın gözünü kaybetti ve bu arada 200 kültür sanat aleminden 200 kişi bir şey yayınladı bildiri yayınladı bu bildiriye imza verenler arasında ünlü yönetmen Alma Doğar ve oyuncu Javier Bardem de vardı bir, bir sanatçının işte şarkı sözleri ve tweetleri nedeniyle hapse atılması e, ifade özgürlüğüne bir saldırı olarak nitelendiriliyor. Ve bildiride şöyle bir ifade de var. E, bu olanlar e, FAS'ta olanları hatırlatıyor ve ayrıca Türkiye hükümetinin yaptıklarını hatırlatıyor. E, bunlar işte gerçek bir demokraside olacak şeyler değil e, dediler. E, Tabii bizde de ezel benzer şekilde e, evet, evet, tutuklanmıştı. Evet. Sonra da ülkeyi terk etmek durumunda kaldı serbest kaldıktan sonra. E, peki İspanya'da ne oldu? İspanya'da hükümet e, tüm bu bildirileri yazanlara vatan haini mi dedi? E, herkesi tutukladı mı? Hayır. E, Sosyalist Parti dedi ki yani biz bu yasayı e, değiştirmeliyiz. Ee, i̇nsanlar ifadeleri nedeniyle tutuklanmamalı. Bu yönde yasal değişiklik yapacağız dedi. Onun orta Podemos buna karşı çıktı. Nasıl karşı çıktı? Hayır yani sadece hapis cezasını kaldırmak yetmez. E, ifade nedeniyle herhangi bir soruşturma, koşturma, yürütmek toptan e, şey kaldırmalı. Yani terörü oh. övmek diye bir şey suçlama olmamalı dedi ve bu bu nedenle hükümet içerisinde e, bir e, çatlak e, yarattı. Ama, ama netice itibariyle e, yasa değiştirilecek gibi görünüyor. E bu, Peki Pablo Azar e, devam ediyor mu tutukluk hali? Evet, evet. Onun içinde bir şey, e, af çıkartılması için de e, e, imza kampanyası yapılıyor şu anda. Pablo Hasel bu arada aslında üniversiteye sığınmıştı. habere tutukluk haberini aldıktan sonra üniversitenin içerisinde öğrenciler de barikat kurmuştu. Zaten e, bu müdahale sonrası ortalık Katalonya'da karıştı. Bir kişi de işte sizin de bahsettiğiniz gibi gözünü kaybetti. Ee, ve şöyle bir şey var aslında yani Pablo Hasel'in yani genel olarak e, bu ifade nedeniyle tutuklamalar olmuyor. E, i̇şte hükmün açıklanması geri bırakılıyor işte e, imza işte, e, belirli aralıklarla imza verilmesi karşılığında işte serbest tutuluyor. Pablo Hasel'in bir e, bayağı bir hani tekrar eden suçları, imzaya gitmemesi falan gibi durumlar var. Yani ifade özgürlüğü nedeniyle herhangi bir yaptırıma maruz kalmayı toptan reddediyor. Hani tüm bu birikimlerin sonucunda tutuklanmasına karar veriliyor. Ve işte söylediğim gibi sonrasında da bu olaylar oluyor. Buna da ufacık bir ilave de bulunayım izninle. Yani Pablo Hasel hakkında bütün bu suçlar tek tek sayılıyor. Yani suç olduğu söylenen şeyler. Peki Pablo Hasel'in özellikle de yolsuzlukla ve <gülüyor> başka şeylerle, kötü uygulamalarla suçladığı kral ve ailesi, kraliyet ailesinden bahsediliyor mu? Hayır, çünkü onlar zaten ülkeyi terk etti. Kral e, yasak e, çirleri, nesilleri tükenen hayvanları avlamasıyla meşhur ve ayrıca da demokrasiye olan e, nefretiyle de iyi bilinen yolsuzluklara da batmış bir kraldan bahsediyoruz. Pablo Hasel de zaten şarkılarının bir kısmında bunlardan bahsediyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle, evet kesinlikle. Evet. Ee, buradan e, Avusturya'ya geçelim. Ee, Avusturya'da e, bana son derece ilginç e, gelen bir e, olay oldu. E, Avusturya Maliye Bakanı hakkında e, yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı. E, bu e, bağışlar karşılığında işte İtalya'daki Bahis Oyunları Holding'in lehine bir takım müdahalelerde bulundu. İşte bu Bahis Oyunları şirketinin... E, ne olacak. E, işler yaptığı e, söyleniyordu. E, bununla ilgili Maliye Bakanı ile ilgili soruşturma ne yürüyor? Bu süreçte Başbakan dedi ki yani hani bu şeyde bir takım yanlış algılamalar var ve yargı makamlarına bir mektup yazdı. Dedi ki e, yanlış varsayımları ve hatalı olguları bertaraf etmek için ben tanıklık yapmaya hazırım dedi. Başbakanın yargıya böyle bir mektup yazması ve bir de bu mektubunda hatalı olgular ifadesini kullanması e, son derece orada da büyük bir skandal olarak nitelendirildi. E, ve hani bu yargıya müdahale e, olgu dediğimiz şey yani gerçekliktir, hatalı olgu diye bir şey olamaz e, dendi. E, Avusturya medyasından standarttan e, bir yorum aktarıyorum. Yargıçlar, savcılar, hukukçular şu sıralar olan biten karşısında şaşkın ve büyük bir kaygıya kapılmış durumda. Başbakanın sorumluluğu kapsamında savcılığın engellenmeden çalışmasını sağlamak da var. Ama bunun aksine yargıya saldıran bir başbakan demokrasiye saldırmış sayılır deniyor. Ve işte başbakan şimdi... Yoğun eleştirilerin hedefinde. Başbakan da demokrasi aşkıyla bilinen birisi sayılmaz zaten. <gülüyor> evet ama yani hani sadece bir mektup o nedeniyle bütün ülkenin ayağa kalkmış olması yine de güzel Bilmiş. bir şey bence. Evet evet gayet iyi. Gayet iyi tabii. Bugün bir şeyden daha bahsedeyim. Belarus'ta iki gazeteci, 27 yaşındaki Katerina Adreyeva ve 23 yaşındaki Derya Çutsova, Belarus'taki kısım ayındaki protestolar sırasında bu protestoların yapıldığı meydanı yukarıdan gören apartman dairelerinden canlı yayın yaptıkları için e, yargılandılar ve iki yıl hapis cezasına çarptırıldılar iki genç insan e, burada tabi suçlamaya canlı yayın yapıyorsunuz da o yüzden e, bu cezayı veriyoruz e, demiyorlar ama şöyle diyorlar e, işte 16 otobüs seferinin e, hizmeti aksadı Tramvay ve bir seferleri aksadı ve toplam işte 4500 dolara karşılık gelen bir zarara sebep olduğunuz kamu açısından. Bu nedenle işte kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle bu suçlamayla iki yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Peki, peki e, parayı, şey... parayı tahsil etme yoluna gitselerdi? Akraba, akrabaları vermişler. Ya buyurun sizin olsun 4500 dolar demişler ama yine de değişen bir şey olmamış. Ee, şöyle e, burada m, ilginç bir ayrıntıya dikkat çekiyor Rusya'dan Novaya Gazeta e, gazetesi. E, bu e, iki genç muhabiri e, şöyle diyor. Bu iki genç muhabiri hapis cezasına çarptıran yargı mensupları 22 ila 31 yaşları arasında yani belli ki Belarus'ta gösterilere katılan gözaltına alınan siyasi sebeplerde okuldan atılıp işsiz kalmaktan e, ko, işsiz kalan ama korkusuz gençlerin yanı sıra övgü ve prim beklentisiyle seve seve yaşıtlarını hapse atan bir Hitler gençliği de yetişmiş durumda diyor. Bu da Belarus'taki gençliğin 200'li olarak böyle bir yorum yapılmış. Evet, ne diyeyim bilemedim. <gülüyor> bu, bu konuda evet. yorum yapmayım. <gülüyor> Eurotopics bültenlerinden bu haftalıkta bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Turban. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.